Vemen yuti' allaha ve rasulahum fakad faza fevzen azimah. Amma ba' fe asdakal hadih kitabullah ve khayral hadih hadih di muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtetatuhah. Ve kulle muhtetetin bilah. Ve kulle bid'atin dalale. Ve kulle dalaletin fin nara. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz ki diğer dersimizde Bedir Savaşı konusuna gelmiştik. Yaklaşık 3 hafta Bedir Savaşı'nı işledik. Şimdi inşallah sonlandıracağız. Dördüncü hafta olmuş olacak. Bedir Savaşı'yla ilgili konuları. En son kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geriye söylemeden, geriye sarmadan inşallah. En son İki ordunun birbirine yaklaşması, yani müşriklerin ordusuyla, Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ordusunun, Ashab-ı Kiram'ın ordusu bir araya geliyor ve yaklaşıyorlar. Orada kalmıştı Biliyorsunuz, müşriklerin ordusunda, daha önce de söylemiştik, 950 bin civarında bir savaşçı vardı. Tabii bununla birlikte binitler, develer, şarkıcı kadınlar, yani savaşın ne kadar ağırlıkları varsa onların hepsi de var. Aristathes'in beraberinde ise 314, 15, 17, 19. Farklı rivayetlerde geldi üzere 300 küsur kişi kadar bir savaşçı vardı Müslümanlardan. Bu iki grup Bedir denilen o bölgede birbirlerine yaklaşıyor. Yaklaştıklarında aleyhissalatü vesselam kırmızı bir devenin üzerinde bir adam görüyor. Müşriklerin ordusunun içerisinde. Kırmızı devenin üzerine binmiş müşriklerin bulunduğu yerde gezeleyen bir adam görüyor. Ve Ali radıyallahu diyor ki, anha diyor ki Hamza'ya seslen bu adam kimdir ve ne söylüyor? Bir öğrensin bakalım. Diyor. Hamza radıyallahu anh da müşriklerin tarafına en yakın olan savaşçılardan sahabilerden bir tanesi. Bunu eee Sunanü Ebü Davud rivayet ediyor. Hadi sahihtir. Diyor ki Ali radıyallahu an bu rivayette Kureyş'li müşrikler o topluluk bize yaklaştığı zaman biz saf olduk. Saf olduğumuzda da diyor bir adam diyor, kırmızı bir devenin üzerinde, kavmin içerisinde, yani o toplumun, Kureyş toplumunun içerisinde, askerlerin içerisinde dolaşıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ey Ali Hamza'ya seslen Hamza'ya seslen diyor ki, o az önce de söylediğimiz gibi müşriklere en yakın olan savaşçılardan bir tanesi. Bu Deve sahibi kimdir? Yani devenin üzerindeki adam kimdir? Ve ne söylüyor? Diyor, "Aleyhissalatu Sonra diyor ki, "Belki diyor, bu adam hayre emrediyordu. Yani iyi şeyler söylüyordu kalbine. Ve bu iyi şeyler söyleyen kimse de bu kırmızı devenin üzerindeki adamdır belki diyor. Sonra diyor ki, "Aleyhiralallah." O Utbe İbni Şeybedir diyor. Şey, Utbe İbni Rabia'dır diyor. Utbe İbni Rabia. Kavmini yani müşrikleri savaştan nehyediyordu. Yani savaşmayın diyordu. Savaş yapmayın diye engel oluyordu diyor. Ve onlara şöyle diyordu. Diyor. O adamın o kırmızı devenin üzerindeki adamı söylediklerini duymuşlar. Diyor ki bu Utbe İbni Rabia'yı Ey kavmim, yani ey müşrikler, ey Kureyşliler, ben sizin ilişemeyeceğiniz, yani elde edemeyeceğiniz, kendilerine zarar veremeyeceğiniz her şey göze almış bir kavim görüyorum. Karşınızda her şey göze almış bir ordu görüyorum. Sizin içinizde hayırlı kimseler vardır. Ey kavmim, ey Kureyşliler Korkaklığı diyor benim başıma sarın. Benim üzerime atın. Ve Korkaktır deyin. Siz bilirsiniz ki ben sizin korkak olanınız değilim. Ben sizin en korkak olanınız değilim. Diyor. Yani bu sözleri söyleyerek Kureyşlilerin savaşmamasını sağlamaya çalışıyor. Bunun için uğraşıyor. Bu sözleri Ebu Cehil işitince, diyor ki bunları söyleyen sen misin? İkisi de ileri gelen şerefli, böyle saygın kimseler, lider kimseler. Ebu Cehil diyor ki bunları sen mi söylüyorsun? Eğer başka birisi söyleseydi onun canını yakardım diyor. Ona eziyet ederdim diyor. Senin için diyor, göğsünün içi korkuyla dolmuş diyor. Utbe de buna karşılık dayanamayıp diyor ki ey diyor rahatına düşkün adam beni mi kastediyorsun diyor elbette ki kimmiş bizden korkak göreceksin diyor bu söz üzerine cesarete geliyor ama Ebu Cehil konuşmadan önce de müşrikleri savaşmamak hususunda ikna etmeye çalışıyor Bu olayın Hakim ve Bezzar'da bir başka şahidi var. Oradan da biraz aktaralım inşallah. Müslümanlar Bedir'e geldiğinde ve müşrikler de İsra Aleyhisselatü Vesselam Utbe bin Rabia'yı görüyor. Bu rivayete göre. Kırmızı bir deven üzerinde. Ve diyor ki bu topluluktan Herhangi bir kimse olursa ki o hayırdadır, o da kırmızı devenin sahibidir, kırmızı devenin üzerindeki adamdır diyor. Eğer diyor bu topluluk yani bu kurayişliler, müşrikler bu adama kırmızı devenin ad üzerindeki adama itaat edirlerse, söylediğini yerine getirirlerse doğru yolu bulurlar, kurtulurlar diyor. O adam Yani Utbe bin Rebiya'yı kastederek şöyle diyor. Ey kavmim bana itaat edin. Bu topluluk hakkında, yani karşıdaki düşmanlık hakkında bana itaat edin. Muhakkak ki eğer siz savaşırsanız, bu işi yaparsanız, bu işe savaş içine yani kalkışırsanız, sizden her bir adam kardeşinin katiline, yahut babasının katiline bakmaya devam edecek Yani kardeşini veyahut babasını öldürecektir karşıdaki adamlardan diyor. Bu korkaklığı benim başıma sarın diyor. Ve geri dönün. Ebu Cehil bu adamın sözünü işitince diyor ki ödü patladı diyor. Utbeb'in Rebiyah'ın ödü patladı. Muhammed'i ve ashabını gördüğü zaman diyor. Muhammed ve ashabı ancak deve yiyici insanlardır diyor. Ebu Cehil. Sonra Utbe diyor ki elbette diyor sen bileceksin bizden yani ikimizden kim korkakmış göreceksin diyor. Vallahi diyor ben sizin sizi böyle vuracak size darbeler indirecek bir karşınızda topluluk görüyorum diyor. Onların başlarında böyle diyor yılanlar var. Görüyorsunuz ki onların başlığı yılanlı gibidir diyor. Ve yüzleri de sanki kılıç gibidir diyor. Yani tehlikeyi seziyor adam. Müşrikleri uyarıyor. Aman hafile. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim, süratle safları, savaş için safları düzene koyuyor. Hemen böyle düzen alıyor ve insanların, ashabının sebat etmesini, sabırlı olmasını emrediyor. Ve kendisinin izli olmadığı sürece de savaşa başlamamalarını emrediyor. Bunu Müslüm sahihinde Enes'ten şöyle rivayet ediyor. Müşrikler geldiği vakit aleyhissalatü vesselam, sizden biriniz hiçbir şekilde öne çıkmasın. Diyor. Ta ki ben, onun önünde oluncaya kadar ve müşrikler yaklaşıncaya kadar, iyice yaklaşıncaya kadar kimse öne çıkmasın diyor. Ve diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam o müşrikler yaklaştığı zaman şimdi diyor genişliği gökler ve yerler kadar olan cennete yürüyün diyor. Kalkın diyor. Yaklaştığı zaman onları teşvik ediyor. Bu arada safları tanzim ederken safları düzeltirken elinde bir mızrak var. Onunla düzeltiyor. Sevaad İbni Gazira, el-Ensari adındaki bir adam mı? Bu da biraz öne çıkmış, saftan ayrılmış. Onunla elindeki e, mızrakla, aleyhissalatü vesselam, bu Sebahat ibn-i diyor ki, düzgündür, sıraya geç, safını düzelt, manasında bir şey söylüyor. Bu olayı, <gülüyor> kardeşlerim, Muc-e'm-i Tabarani, Hasan bir senetle şöyle nakledi. Aynı zamanda Şeyh Albani Rahmetullah Aleyh Siret-i Sahihada bu hadise, bu kıssayı sahihlemir. Bu adam, yani Sevad ibn-i Gazira saftan biraz şöyle ayrılınca Aleyhisselatü Vesselam önünden geçerken o elindeki mızrak ona dokunuyor böyle. Karnına. Diyor ki Aleyhisselatü bana acı verdin diyor, sıkıntı verdin diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ve muhakkak Allah seni hak ve adaletle göndermiştir diyor. Bana sabreyle diyor. Yani hakkını istiyor aleyhissalatü vesselam da. Aleyhissalatü karnını açıyor. Yani hakkını al demek istiyor. Karnını açıyor. Karnını açınca bu sevat hemen ali vesselam şöyle kucaklıyor ve öpüyor. Bedenini, onun bedenini sürüyor yani. Değdiriyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Yani bunu yapmaya sevk eden nedir yani neden bunu yaptın diyor. Yani aslında hakkını alacakken sarılıyor ve öpüyor. Diyor ki Seva'da ibn görüyorsun ki savaş hazır ey Allah'ın Resulü. Son anımın son andan bir önceki zaman yani son anımın bedenimin sana değmesini isabet etmesini istedim diyor cildimin sana değmesini istedim diyor. Bundan dolayı böyle yaptım diyor. Subhanallah. Son anlarımın böyle olmasını istedim diyor. Aleyhissalatü vesselam böyle söyleyince ona dua ediyor. Hayır duasında bulunuyor. Evet. Allah razı olsun. Evet kardeşler. Son saatleri yaklaşıyor. İki grup Müşriklerin ordusu ve Müslümanların ordusu birbirlerine iyice yaklaşıyorlar. hucum halini alıyorlar. Bu arada müşriklerin içerisinde Esved İbni Abdül Esed adında bir adam var. Bu adam yemin ediyor. Diyor ki, ben diyor bu Müslümanların bulunduğu kuyunun başına hatırlayın. Müslümanlar İlk önce Bedir'e geliyor, kuyuları tutuyor, sadece kendi taraflarındaki kuyuyu e, açık bırakıyorlar, onun önüne bir havuz kazıyorlar. Suyun böyle gölet olması için diğer müşrikler tarafındaki bütün kuyuları da dolduruyorlar. Bu adam diyor ki, müşriklerden olan bu adam, Esved İbni Esed, yemin ederim ki diyor, ben onların yani Mü Müslümanların, o suyunun içerisine dalacağım. Onu böyle yok edeceğim. bozun dağım edeceğim diyor. E, yahut da diyor o kuyunun önünde öleceğim diyor. Yemin ediyor böyle. Ondan sonra da zıplıyor hemen. Kuyunun şeyin e, Bedir'deki o havuzun önüne doğru, kunya doğru zıplıyor. Yaklaşınca Hamza İbni Abdülmuttalip radıyallahu anh da bunu görüyor ya, hemen o da üzerine sıçrıyor, kılıcını şöyle bir sallıyor, adamın ayakları bacaklarından itibaren kesiliyor ve arkasına düşüyor. Allahu akbar. Ama düşerken kan sesi çıkıyor böyle. Kanın fışkırdığı ses çıkıyor, arka tarafa düşüyor. Adam iki ayağı kesilmiş bir şekilde ön tarafa kapaklanıyor, hala durmuyor o vaziyette suya, o havuzun içine doğru emekleyerek, sürünerek gitmeye çalışıyor. O arada Hamza Radyalı'ndan bir daha hamle yapıyor. Onu orada öldürüyor. Suya erişmesine engel oluyor. Bu olay daha savaş başlamamış. Birlikler, ordu birbirine girmemiş. İyice savaşı kızdırıyor kızıştırıyor. Bu arada önce düelli düelle dediğimiz şey var ya yani böyle karşılıklı e, savaşa, güç gösterisine çağırma onu yapıyor müşrikler. Müşriklerden az önce söylediğiniz Utbe bin Rabia, Müslümanlardan e, kendileri gibi olan insanları düelleye çağırıyor. Yarışa, musabakaya çağırıyor. Kureyş'in kahramanlarından cesudlarından 3 kişi ama üçü de aynı aileden. Aynı aileden Utbe bin Rabia az önce söylediğimiz adam. Onun kardeşi Şeybe bin Rabia ve oğlu Utbe'nin oğlu Elverid bin Utbe ön tarafa çıkıyorlar. Ve karşıdan Müslümanlardan onlara karşı koyacak, onlarla savaşacak birilerini çağırıyorlar. Onların karşısına da Ensar'dan bir genç üç kişi çıkıyor. Onlar Avf, i̇bn Haris ve Muad-i i̇bn Haris. İkisi de kardeş bunların. Bir de Abdullah bin Revaha çıkıyor. İnşallah gelecek. Mu'te'de şehit olan sahabelerden bir tanesi. Bunları görünce Utbe, İbn-i Ey Muhammed diyelim bizim denklerimizi çıkart diyor. Bunlar bizim dengimiz değil diyor. Kabul etmiyor adam. Bu olayı Ebni İshak biraz daha geniş rivayetle şöyle anlatıyor. Sonra Utbe bin Rabia çıkıyor ve kardeşi Şeybe bin Rabia ve oğlu Velid bin Utbe böyle mübareze için yani karşılıklı musabaka için saflarından, müşriklerin saflarından öne doğru çıkıyorlar. Onların karşısına da ensardan üç kişi. Az önce söyledim o üç kişi çıkınca diyor ki sizler kimsiniz diye sesleniyor Utbe bin Rabia onlara. Biz ensarlılarız. Ensardan bir grubuz diyorlar. O çıkan üç kişi. Üç kişi. Diyor ki size ihtiyacımız yok diyor Utbe bin Rabia müşrik. Sonra da Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Muhammed bizim denklerimizi kavmimizden bize denk olacak kimseleri çıkar diyor. Aleyhisselatü Vesselam emir buyuruyor. Diyor ki Ey Ubeyde bin Haris çık Ey Hamza kalk Ey Ali kalk diyor ve üçü birden çıkıyorlar. Sonra yaklaşıyorlar birbirlerine Diyor ki sizler kimsiniz? Utbe bin Rabi'ye tekrar soruyor. Hamza ben Hamza'yım. Ali ben Ali'yim diyor. Ondan sonra Ubeyde ben Ubeyde'yim diyor. Evet diyor şimdi siz bizim dengimizsiniz. Siz şerefli değerli kimselersiniz diyor. Kabul ediyor. otbe bin Rabi'ye bunlarla savaşmayın. Bunlarla musabaka yapmayın. Ubeyde Müslümanlardan olan Ubeyde Utbe bin Rabia ile. Ama Ubeyde yaş olarak en gençlerden bir tanesi. Bu İbni İshak'ın rivayeti tabi. Hamza Şeybe bin Rabia ile yani Utbe'nin kardeşiyle musabaka yapıyor. Ali de Velid bin Utbe ile musabaka yapıyor. Hamza çok geçmeden radiyallahu an, fazla bir zaman geçmeden hemen karşısındaki adamın işini bitiriyor. Şeybe bin Utbe'nin işini bitiriyor. Ali de aynı şekilde çok fazla bir zaman geçmeden hemen onu öldürüyor. Karşılıklı musabakada. Ubeyde ve Utbe ise birbirlerine vuruyorlar. Her ikisi de yaralanıyor. Sonra Hamza Radiyallahu anh ve Ali Radiyallahu anh ikisi birden hemen bu Utbe'nin üzerine çullanıyorlar ve işini bitiriyorlar. Dolayısıyla üçü birden karşıdaki müşrikleri öldürüyor. Tabi bu arada Ubeyde'ye yaralanıyor. Ubeyde'yi de Hamza ile Ali radiyallahu sırtlanıyorlar. Doğru. Ee, Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu yere, Müslümanların oğutunun bulunduğu yere götürüyorlar. Bu rivayeti, bu olayı daha doğrusu Ahmet ibn Hanbel sahih bir senetle bir başka şekilde rivayet ediyor. Diyor ki Hamza Utbe'ye yaklaştı. Yani onunla savaşmak, dövüşmek için Ben de diyor Şehbe'ye yaklaştım. Diyor. Ubeyde ile Velid ise Ubeyde ile Velid tam böyle çarpamadılar. Şey Birbirlerinden e, ihtilaf ettiler, ayrıldılar. Yani birbirlerine e, zarar verdiler. Bizden diyor her birimiz düşmanını mağlup etti. Sonra da diyor biz Velidin üzerine çullandık, meillettik diyor. Bir başka hadiste Ali İsraatü vesselam e, Ali senatü vesselam diyor. Ali radıyallahu an bizim bu şekilde yardım etmemizi e, Ubeyde'ye yardım etmemizi Ali İsraatü vesselam yasaklamadı, engeli olmadı. Eee ayıplamadı diyor daha doğrusu. Bizim bu şekilde yardımımızı ayıplamadı diyor. Şimdi bu rivayetlerde biraz farklılık var. Yani Kimin, kiminle dövüştüğüne dair Hafız İbni hali bunların arasını buluyor. Bu son rivayet ettiğimiz Ahmet, Ahmet İbni Hanbel'in rivayeti en sahih rivayetlerdendir. Ancak diyor Siyer'de e, Siyer'de ilk anlattığım gibi e, Ubeyde'nin Utbe bin Rabia ile Hamza'nın da Şeybe bin Rabia ile Ali'nin de E, Velid bin Utbey ile savaşması daha uygundur. Çünkü bunlar yaş itibariyle birbirlerine denklerdi Yani genç olan gençle, yaşlı olanlar da yaşlıyla vuruşmuşlardı diyor. Nihayetinde böyle bir düelle meydana geliyor, musabeka. Müslümanlar galip çıkıyor. Bunun neticesinde kardeşlerim, bu kafirlerin ileri gelenlerini, kahraman olanlarının, Önlerinde yıkılıp helak olduğunu görünce müşrikler iyice çileden çıkıyorlar. İyice kızıyorlar. Müslümanlar oklarını çıkartıyorlar ve böyle ıslah damlalar damlamaya başlıyor onlara. Savaş iyice kızışmış durumda. Kılıçlar uzatılıyor çıkartılıyor yerinden. Ve Müslümanlar kendilerine gelen müşriklere karşı yöneliyorlar. Yani o vahşi, acımasızca hucuma karşı yöneliyorlar. Mevkilerinde oldukça sebat ediyorlar, sağlam duruyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara müminlere iman eden kimselere müşriklerin hucumlarını kırmalarını emrediyor. Ve bolca ok atmalarını emrediyor yaklaştıkları zamanda iyice, güzelce bir savunma yapmalarını emrediyor. Nihayetinde Aleyhisselatü Vesselam'a itaat ediyorlar. Buhari'de rivayet edilen Hüseyde Saidi Radiyallahu anh'dan gelen bir hadiste diyor ki bizler Bedir günü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere şöyle söylemişti. Onlar çoğaldıkları zaman yani müşrikler iyice çoğaldığı zaman, üzerimize geldiği zaman oklarınızı atma hususunda yarış Oklarınızı atın ve bu hususta yarışın diyor. Onlar iyice kendilerine çekiyorlar yani. Bunun sebebi ise onların kuvvetlerini iyice emmek, üzerlerine çekmek, ondan sonra savunmaya geçmek, hücuma geçmek. Bu arada aleyhissalatü vesselam bulunduğu mevkide yüksek bir yerde hani daha önce söylemiştim ya ona bir mevki hazırlanıyor. Böyle çadır gibi otağı gibi bir yer hazırlanıyor. Savaşı oradan takip ediyor. Kontrol ediyor. Orada bulunduğu yerde, yüksek bir yerde Rabbisine, Allah Azze ve Celle'ye son derece böyle yakarışla, yalvarışla münacat ediyor. Yardımın gelmesi için. Allah Azze ve Celle'nin yardımının gelmesi için yalvarıyor duruyor. Dua ediyor yani. Müşriklerin saflarının ayrılması, parçalanması, hezimete uğramaları, saflarının tamamen bozu, bozguna uğraması için dua ediyor. Ve duasında kardeşlerin diyor ki, ey Allah'ım, eğer dilersen bugünden sonra sana ibadet edilmez. Eğer bu topluluğu, yani bu Müslümanları, bizleri diyor, helak edecek olursan, sana ibadet edilmez diyor. Yağarışında, yalvarışında, böyle niyazında o kadar aşireye gidiyor ki, o kadar mübalaka yapıyor ki, üzerinden ridası elbisesi yani üst elbise düşüyor ve Ebu Bekir radıyallahu anh yanında hemen onu alıyor omzuna koyuyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü yeter. Yani bu kadar Rabbine karşı bu kadar mı ısrarcı oluyorsun diyor. O sana vaadini yerine getirecek, seni kurtaracak sana vaat ettiği şeyi yerine getirecektir diyor. Ve Allah Azze ve Celle bu yakarışın bu yalvarışın bu duanın karşısında emrini gönderiyor. Meleklerine en hayırlı meleklerine emrediyor. Müşriklere karşı saldırmaları ve o mekanı tamamen kesip böyle ortadan kaldırmaları için ve müminlere Yani dostlarına, evliyalarına yardım etmeleri için meleklere emrediyor. Ayet-i kerime. O emri bakın şöyle anlatıyor. Enni ma'akum fe tebbutellezine amenu Ben sizinle beraberim. İman edenleri sebat ettirin. Seulgi fi kulubi lezine keferu ru'b Kafirlerin kalbine ben korku salacağım diyor. Allah Azze ve Celle. Fadribu fevgal Fadribu Onların diyor, boyunlarını vurun ve parmaklarını, ellerini kesin diyor. Allah meleklerine böyle emrediyor. Meleklerine, meleklerden oluşan ordularına bunu emrediyor. Müşriklerin üzerine saldırın ve onların boyunlarını vurun ve ellerini parçalayın diyor. Ellerine de vurun, parmaklarına. Ve aleyhissalatü vesselama vahy diyor Enni mumiddikum bi elfin minel mordifin. Ben size meleklerden bin kişiyle, bin melekle sizi destekliyorum. Destekleyeceğim diye peş peşe tabi ki, peş peşe gelen meleklerle sizi destekleyeceğim diye Allah Azze ve Celle aleyhissalatu ediyor. Birden Bu, bu vahiy gelince veya hatta o olay esnasında aleyhissalatü vesselam Cebrail'i görüyor Cebrail böyle atının dizginini eline almış dizleri de tozlanmış bir vaziyette elinde de harp için yani savaş için edevatlar var savaş aletleri var bu şekilde bu vaziyetteyken görüyor Cibril Aleyhisselam'ı ve sevinçten ey Ebu Bekir, müjde, müjde diyor, Allah'ın yardımı geldi, diyor. Allahu akbar. Allah'ın Allah yardımı geldi, diyor. Cebrail Aleyhisselam'ı orada görüyor. Bu olayı Ahmet İbni Hanbel, bakın şöyle riayet ediyor, Hasan bir senetle. Ebu Cehil Ebu Cehil savaşta diyor ki, o Bedir'e geldiğinde Allah'ım diyor, bunlar diyor, yani bu Müslümanlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyor başta. Akrabalık bağlarını kestiler, kopardılar bizden. Ve bize bilmediğimiz bir şeyi getirdiler. Bunları helak et diyor. O da dua ediyor. Bu haldeyken kardeşlerim, Müsl Allah Azze ve Celle Müslümanları onlarla karşılaşma üzere cesaretlendirince, onların gözün, Müslümanların gözünde kafirleri, kendilerinin üç katı olan kafirleri az gösteriyor. Onlara da Müslümanları çok gösteriyor. Ve bu arada, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı, o bulunduğu yüksek mevkide bir titreme hala alıyor. Böyle bir sarsında hala alıyor. Birden dikkat kesilince diyor ki, ey Ebu Bekir, müjde! İşte bu Cebrail diyor. Sarığını böyle sarmış, toplamış bir vaziyette, Atının dizginini eline almış, dizleri tozlu bir vaziyette yani Allah'ın yardımı geldi diyor. Allah Azze ve Celle işte böyle yardım ediyor. Başta Cebrail'le. Burada bir parantez açalım. Birçok insanlardan kısa olarak anlatılan Kurtuluş Savaşı, İstiklal Savaşı, Çanakkale Savaşı, Kıbrıs Savaşı veya başka savaşlar. Sarıklıları, cübbelileri gördük. Yatırlar, yani yatır mezarlardaki insanlar kalkmışlar, orada savaşa gelmişler diye inanıyorlar. Bunun aslı asları yok. Yatan bir insan, ölü bir insan, değeri ne kadar büyük olursa olsun gelmez savaşa. Gelemez. Allah Azze ve Celle böyle bir şey dilememiş, Murad etmemiştir, bunu bildirmemiştir. Böyle bir şey yok şeriatta. Diyorlar ki Allah dilerse gelir. Allah dilerse her şey olur. Allah dilerse bu yani kendisi diyor zaten sizi gideririm. Sizin kendinize başka bir topluluk getiririm diyor. Allah'ın dilemesi ayrı bir şey. Onun gücü kuvvetinde ama Allahu Teala bunu sünnet yapmamıştır. Bunu şeriat yapmamıştır. Böyle bir yardımı böyle bir yardımı meşru kılıp bildirmemiştir. Meşru hale getirmemiştir. Yok böyle bir şey. Bilakis öldükten sonra insanın Artık dünyayla ilişki kesilmiştir. Tekrar bir daha dönemez. Gerek ruhaniyeti, gerek bedeni, cismaniyeti hiçbir şekilde dönmez. E peki o sarıklılar kim? He? O sarıklılar eğer gerçekten varsa, eğer doğru sözlüyüseler, o ya, e, savaşlarda yardımın geldiğini söyleyen kimseler, hakikatsa o kimlerden onlar? He? Melekler. Burada açık. Evet, ona dikkat edeceğiz inşallah bu rivayetleri Sahih Buhari'de de e, rivayet ediliyor o da aynı şekilde güçlendiriyor biraz farklı şekilde yani Cibril Aleyhisselam'ın geldiğini, atının böyle dizginini tuttuğunu, yularını tuttuğunu ve yardıma geldi bu Sahih Buhari'de haber veriliyor Aleyhisselatü Vesselam eee bu yardım geldiğinde zırhı içerisindeyken kendisi zırhlı iken seyyuh Cemu ve yuvallûnet dubur <gülüyor> ayet-i kerimesini de tilavet ediyor. Yani topluluk karşıda kafir topluluk helak olacaktır. Hezimete uğrayacaktır ve arkalarına döneceklerdir. ayet kerimesini de aynı zamanda tilavet ediyor. Enes'in bir rivayeti var radiyallahu anh sahih müslümde geliyor. Müşrikler yaklaştığı zaman aleyhissalatü vesselam az önce söyledik ya ashabuna genişli gökler ve yer kadar olan cennete kalkın yani koşun diyor. Bir tane adam Umeyr ibnil Hammam el Ensari radiyallahu an diyor ki ey Allah'ın Resulü genişli gökler ve Yerler kadar olan cennet mi diyor. Aleyhissalatü vesselam. Evet diyor. Yani karşılığında bu var demek isteyince adam da diyor ki bak bak yani hele hele bak şuna. Demek öyle ha manasında. Deyince Aleyhissalatü vesselam böyle demene bu şekilde seslenmene seni sevk eden nedir diyor adama. O da diyor ki vallahi diyor ben oranın ehlinden, cennet ahalisinden olmayı umuyorum. Aleyhissalatü vesselam sen o ehildensin. Sen cennet ehlindensin diyor. La ilahe illallah. Ve adam torbasından birkaç tane hurmayı çıkartıyor. Onlardan birkaçını yiyince diyor ki eğer diyor ben bu hurmaları bitirinceye kadar yaşarsam Bu benim için uzun bir yaşamdır diyor. Onları atıyor, doğruca savaş için gidiyor, savaşıyor ve orada şehit düşüyor kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği gibi o cennet ehlinde. Allah ondan da razı olsun. Böyle insanlar, bu fedakâ, bu kahraman insanlar bu dini yüklenmişler canlarını feda etmişler Bedir'de 14 kişi şehit oluyor haber verildiğine göre yaklaşık 14 kişi Müslümanlardan yine Sahih Buhari'de rivayet edilen bir hadiste Zübeyir radıyallahu an anlatıyor diyor ki ben diyor Bedir günü Ubeyde bin Sa'd ibn-i As ile karşılaştım o diyor silahını almıştı. Böyle zırhını iyice e, giymişti. Tam takım yani. Sadece diyor gözleri görünüyordu. Her tarafında zırh var. Silahını da kuşanmış. Bu haldeydi diyor. Onunla karşılaştım diyor. Elimde harbe vardı diyor. Mızrak. Harbe diyor gözüne soktum. O haldeyken her tarafı zırhlıyken gözü açık oradan harbeyi soktum diyor. Ondan sonra yere düşüyor adam. Üzerine basıyor. Her böyle böyle var gücüyle, bütün gücüyle çekiyor. Ya o kadar yani şey olmuş ki içi, içine girmiş ki. Çekince her böyle e, sağa sola artık şey yapmaktan, değmekten eğrilerek çıkıyor. Onu da orada Zübeyr radıyallahu an öldürüyor. Bu adamada zat Keriş denilirmiş. Adam işte Zübeyir'in karşısından çıkınca bak diyor ben zat Keriş'im. Meydan okuyor yani Zübeyir'e. Zübeyir, e. Zübeyir radıyallahu anh onun göz, gözüne harbeyi sokuyor ve öldürüyor orada. O harbe aleyhissalatü vesselam o harbeyi istiyor Zübeyir'den. Yani savaş söylendiğine göre doğruysa savaş hatırası olsun diye. Aleyhissalatü vesselam vefat ediyor Ebu Bekir istiyor. Ümmet Ebubekir'de kalıyor. Vefat edince Ömer istiyor. Radiyallahu anh. O da vefat ediyor. Ondan Osman'a geçiyor. Osman vefat ediyor. Radiyallahu anh. Ali'ye geçiyor. Radiyallahu anh. Ali de vefat edince oğlu Zübeyr'in oğlu Abdullah ibn Zübeyr o herbey babasının herbesini alıyor. Evet. Böyle bir olay da gerçekleşiyor. Bu şekilde o değerli e, ashab, o közüde insanlar ilerlemeye devam ediyorlar kardeşler. Savaşı kendi lehlerine çevirmeye, müşriklerin, müşriklerin kafalarını bedenlerinden ayırmaya devam ediyorlar. Onların saflarını tamamen bozuyorlar, morallerini bozuyorlar. Bu arada aleyhissalatü vesselam savaş meydanına, bulunduğu yerden savaş meydanına inmiş. Ve orada böyle e, yüksek bir hassasiyetle dolaşıyor. Kılıcıyla karşı taraftaki müşriklere adeta meydan okuyor. Onları tehdit ediyor. Bu olayı Taberani şöyle anlatıyor. Hakim İbni Hizam'da bu adam müşrikler tarafında ama sonra Müslüman oluyor. Bedir günü diyor Aleyhisselatü Vesselam bir avuç böyle bir çakıl taşı aldı diyor. Ve bizim tarafımıza döndü ve onu attı diyor. Ve yüzler çirkinletsin dedi diyor. Ve biz hezimete uğradık diyor. Hakim İbn-i Hizan. Evet. Savaş meydanında Aleyhisselatü Vesselam dolaşıyor. Korkusuzca müşriklerin tarafına dönün. Ve onlara meydan okuyor. Onların hepsine hepsine tehditler yağdırıyor ve ondan sonra bir avuç toprak alıyor, çakıl taşı ve onu müşriklerin tarafına atıyor. Hakim İbnü'l-Hizam'ın rivayetine göre ondan sonra biz hezimete uğradık diyor. Ve ayet geliyor. "Ve ma ramayta ve Attığın zaman sen atmadın Allah attı dedi attığın zaman yani o çakıl taşlarını attığın zaman sen atmadın Allah attı. Yani Allah, Allah Resulü aleyhissalatü ve eliyle atmıştır. Ama isabet bütün müşriklerin gözüne geliyor. Kim isabet ettirdi? Allah azze ve celle. Onu şu rivayette görüyoruz. Diyor ki Resulü aleyhissalatü ve sellem Ali radiyallahu anh'a bana diyor bir avuç çakıl taşı getir diyor. Onu alıyor Ve karşıdaki müşriklerin yüzüne doğru atıyor. Diyor ki Adi Radiyallahu anh onlardan hiçbir kimse kalmadı ki diyor gözü, her birinin gözüne bir şakıl taşı isabet etti. Ve ayet geldi. Ve ma ramayte iz ramayte velakinne Attığın zaman sen atmadın Allah attı diyor. Evet. Allah Azze Celle, savaş meydanında aleyhissalatü vesselamın hem duasına İcabet ediyor. Sözlü duasına hem de fiili fiiline bakın. Yani bir hareketine ne veriyor? Güç kuvvet veriyor ve onu karşıdaki müşriklere isabet ettiriyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam yerinde oturur dua ederdi sadece. Hiçbir şekilde savaş meydanına da inmezdi. Dilese. Meleklerin ordusuna, melek ordusu nasıl sahlederdi Ama Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şekilde gayreti bırakmıyor. Bizati kılıcıyla şeyin tarafını müşriklerin tarafına işaret ediyor. Ve ona benzer şeyler yapıyor. Anlaşıldığına göre. Ahmed bin Hanbel'de sahih-i senetler Ali radıyallahu anh rivayet ediliyor diyor ki biz diyor Bedir günü Ali sıratı ve selam'a sığınırdı. O düşman tarafına en yakındı diyor. Bak bak. Sahabeler, genç, kahraman diyoruz. Aleyhissalatü sığınıyorlar. O bizim diyor, o gün kuvvet yönüyle en sağlamımızdı diyor. Aleyhissalatü Vesselam. Çok cesaretli. En ön tarafta. Ve o gün diyor, melekler o savaşa iştirak ettiler. Ve müşriklerin başlarını gövdelerinden ayırdılar. Onların uzunlarını kestiler, parmaklarını kestiler diyor. Sahi Müslüm'de bu meleklerin yardımıyla ilgili açık bir şey geliyor. i̇bn Abbas radiyallahu anh rivayetle o da Ömer İbni, Ömer İbn-i Hattab diyor yani babasından için bana şey babasından için diyorum. Ömer i̇bn Hattab bana tahdis etti. Dedi ki diyor Allah Azze ve Celle meleklerle diyor destekledi ve İbn Abbas diyor ki Müslümanlardan bir adam diyor o gün Bedir Harbi'nde iken bir müşrikin peşine koş peşinden koşuyordu yani onun işini bitirmek için müşrik onun önünde gidiyordu diyor. Birden diyor bir böyle bir kırbaç sesi işitti. Ve bir atlı atlının sesini işitti diyor. Sumari sesi. O suvari ''Egdüm hayzümeh'' Bu da bir atın ismi ama meleğin atının ismi diyorlar. Şerhlerde, açıklamalarda. Yani gayret et, gayretli ol. Ey hayzüm diye atına böyle teşvikte bulunuyor. Melek üzerinde bulunduğu ata diyor bunu. Adam bir bakıyor, o Müslümanlardan olan adam. Önündeki müşriye bakıyor burnu kesilmiş, yüzü parçalanmış adam sırtüstü yere yatmış bir vaziyette. Hayret ediyor buna. Ve o yediği kırbaçın izlerini böyle yeşermiş, gövermiş bir vaziyette görüyor. Müşrik olan adam. Geliyor bu olay aleyhissalatü vesselam'a haber verince aleyhissalatü vesselam diyor ki o, o üçüncü semanın melekleridir diyor. Allahu akbar üçüncü semanın melekleridir yardıma gelmiştir diyor yani böyle melek ordusuyla Allah azze ve celle onları güçlendiriyor kardeşler aleyhissalatü vesselam hak ve batıl savaşını komuta etmeye devam ediyor ve heybetiyle kardeşler güçlüklerin kalplerine korku saymaya korku salmaya devam ediyor. Savaş meydanında hareket etmeye ondan sonra onlara böyle e, korku vermeye ürkütmeye devam ediyor. Ve orada işte müşriklerin ileri gelenlerini az önce saydığımız kimselerin burunlarının yere sürtüldüğünü artık yerde toz toprak olduklarını görüyor ve yavaş yavaş çekildiklerini görüyor <gülüyor> bu arada savaşın seyri Müslümanlardan tarafa giderken Ebu Cehil seyri değiştirmek istiyor yani bu hezimeti perişan bir vaziyeti kendi lehlerine çevirmek için haykırıyor Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki diyor. Onların arasını dağlarda ayıracağız diyor. Tedbirinizi alın diyor. Yani onları perişan edeceğiz. Tedbirinizi alın diye sesleniyor. Hatta bir de İbni Hişam'ın rivayet ettiğine göre bir de orada neşit söylüyor. Şiir söylüyor. Diyor ki bu kızgın savaş Benden intikam alacakmış diyor. Ben azı dişleri yeni çıkmış bir kimseyim. Anam beni diyor savaş için doğurdu diyor. Tabii bunu kendi dilinde söyleyince biraz daha kafiyeli oluyor. Bunları falan söylüyor. Bütün kızgınlığıyla birlikte. Tabii bunun da işini bitiriyorlar. Bunun işini bitiren de iki tane genç. Ebu Cehil'in işini bitiren. Sahihayn'da, Buhari ve Müslim'de rivayet ediliyor. Abdurrahmani ibn Af radiyallahu anh'tan. Diyor ki Bedir günü, <gülüyor> ben safların arasındaydım, Savaş, savaşıyordum. Bir baktım diyor, yanımda, sağımda, solumda bir genç var diyor. Bunlar diyor, yaşı genç, küçük kimselerdi diyor. Onlardan tam yani emin olamadım yerlerinden dolayı diyor. Genç oldukları için onlardan yana böyle bir endişeye kapılmış yani. Sonra o gençlerden bir tanesi bana sessizce dedi ki diyor şu Ebu Cehil kim bana bir göster dedi diyor. Ey amcacım diyor. Abdurrahman yani, Avfa. Bana diyor şu Ebu Cehil kimmiş bir gösterdi. Neden diyor senin ona ihtiyacın nedir? Neden soruyorsun deyince ben işittim ki diyor bu genç bu Ebu Cehil Allah'ın Resulü'nü sövüyormuş diyor. Onu gördüğüm zaman vallahi diyor ben diyor şahsım onun şahsından ayır, ayırmayacağım. Bedenimi onun bedeninden ayırmayacağım. Ta ki diyor bizden acilen ölünceye kadar. Yani onun peşini bırakmayacağım demek istiyor. Abdurrahman bin Aff Buna diyor, hayret ettim diyor. Sonra öteki genç, iki tane yani o da diyor, o da gizlice bana diyor şu Ebu Cehil'i bir göster diyor. Aynı şekilde o da ona Ebu Cehil'i soruyor. Sonra Abdurrahman İbni Af, radıyallahu anh <gülüyor> Ebu Cehil'i görünce böyle e, kavminin içerisinde, birçokların içerisinde dolaşırken o iki gence diyor ki, sizin diyor sormuş olduğunuz adam şudur. Bakın diyor. Gösteriyor onlara. Onlar da hemen böyle acelece üzerine hücum ediyorlar kılıçlarıyla ve onu öldürüyorlar. Ona vuruyorlar daha doğrusu. Ölüm haline geliyor. Aslında burada ölüyor diye geliyor da tam ölmüyor. Sonra da bu iki genç hemen bu olayı Ebu Cehil'i öldürdük diye sevinçle Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam hanginizi öldürdü diyor. İkisi de biz öldürdük. Ben öldürdüm, ben öldürdüm diyor. Kılıçlarınızı sıldınız mi diyor. Hayır diyorlar. Bakayım kılıçlarınıza diyor. Bakıyor. Tamam diyor. İkiniz de öldürmüşsünüz diyor. Evet bu olay böyle vaki olarak gerçekleşiyor. Sonra Ebu Cehil'in e, üzerinden çıkanları o zaman kim kimi öldürmüş de genelde ganimet olarak onun malı ona veriliyor. Ayrıca bir taksimat söz konusu değilse. Aleyhissalatü Vesselam Ebu Cehil'in üzerinden çıkan ganimet malını Muaz İbni Amr'a veriyor. Bu iki genç birinin adı Muaz diğerinin adı Muavviz. Neden Muaz'a veriyor biliyor musunuz? Muavviz o savaşta şehit oluyor çünkü. Bu olayda başka bir yerde anlatılıyor İbni Hişam'da. Ancak onlar çok fazla uzun olduğu için bir de bu rivayet sahih olduğu için özellikle bunu anlattım. O anlaşılsın diye o rivayetten de bir pazara aktaracağım. Bu iki genç Muaz ve Muavviz Ebu Cehil'in peşine takılıyorlar. Ebu Cehil de bir, sık bir ağaçlığın bulunduğu yerde sonra yukarıya doğru çıkmış. Onlardan bir tanesi Muavviz olan kılıcını sallıyor. Ebu Cehil'in ayakları kesiliyor. Yere düşüyor. Ondan sonra onunla savaşmaya devam ediyor. Muavviz orada bir şekilde e, Ebu Cehil'in oğlu tarafından da darbe alıyor orada. Ve orada şehit ediliyor. Muaz da yara alıyor. Muaz da yara alıyor. Ancak e, rivayet edildiğine göre o kurtuluyor. Ta ki e, Osman radıyallahu anh döneminde olabilir. Yani sonraki sahabeler döneminde vefat ediyor. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'in sırtından çıkan üzerinden çıkan e, ganimet malını Muaz radiyallahu anh'a veriyor. Bu şekilde bu iki genç Ebu Cehil'in işini genel olarak bitiriyor. Geriye kalan kısmını kim bitiriyor? He? Abdullah ibn Mesud Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh bitiriyor. Şimdi oraya geçelim. Savaş böyle sona erdiğinde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ebu Cehil'le ne oldu bir bakın diyor yani. Sahih Buhari'de Enes'ten rivayet edildiğine göre Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor. Diyor ki Ebu Cehil'i buluyor. Kendisine bu Afra'nın oğulları yani iki kardeş dedik ya Muazile Muavvizin vurduklarını, kılıç darbesi aldığını görüyor. Can çekişir bir vaziyette. Ebu Cehil. Can çekişiyor. Söyleşi sakalını tutuyor. Sen Ebu Cehil misin diyor. Adam Ebu Cehil de diyor ki evet diyor. Benden diyor daha değerli birini mi öldürdünüz diyor. Şu inada bak ölürken bile affedersiniz geberirken bile hala gurur yapıyor. Başka rivayetlerde Allah seni diyor Abdullah ibn Mesud rezil etti mi diyor. Allah seni rüsva etti mi diyor. O da evet diyor. Ve diyor ki sen diyor Ebu Cehil bu vaziyetteyken boşver onu diyor ki savaşın galibiyeti kimden yana? Kim galip oluyor diyor. Muhammed ve ashabı diyor. Allah ve Resulü galip geliyor diyor Abdullah ibn Mesud. Daha önce Ebu Cehil'den çok Mekke döneminde çok işkence görmüş Abdullah İbni Mesih'in rivayetlerde geldiği üzere. Sakalından tutuyorsan bu Cehil misin diyor. Allah'ın sana, sana vaat ettiğini Allah seni diyor rezil etti gördün mü diyor. O da ölmeden önce benden daha değerli bir kimseyi mi öldürdünüz siz diyor. Üzerine çıktığın kimse diyor yani çok değerli bir insandır diyor. Nihayetinde Abdullah İbni Mesud onun son işini, işini bitiriyor kafasına da kopartıyor. Öldürüyor yani orada. Ondan sonra da Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor. Kardeşler daha bunun gibi belki bize gelmeyen birçok hadise meydana geliyor. Allah Azze ve Celle'nin yardımı, Müslümanların güç ve kuvveti, sebatı, kafirlerin rezil olması, rüsvay olması, birçok şeyler birçok cereyan ediyor. <gülüyor> Neticede müşriklerden ileri gelen bu kimselerden bu kahraman zannedilen cesur kimselerden 70 kişi öldürülüyor. 70 kişi de esir alınıyor. Geriye kalan 950 kişi de hepsi böyle sahraya, çöllere kaçıyorlar. Topuklayıp kaçıyorlar. Allah Azze ve Allah Azze ve Celle peygamberlerine, rasullerine muhalefet eden, karşı çıkan kimseleri elim bir, can yakıcı bir azapla böyle dünyada azap ediyor. Ve Müslümanların gözünü açıyor. Allah'ın yardımını görüyorlar. Kendilerine gelen yardımı, zaferin, parlaklığını görüyorlar. Allah Azze ve Celle onların gözlerini açıyor. Yardımı, Allahu u Teala'nın yardımını ayan bayan görüyorlar ve Allah'a hamdü senalar ediyorlar. Allah'a çokça senada bulunuyorlar. Ve Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da indirdiği o ayetlere kulak veriyorlar bu Bedir'le ilgili. Oraya inşallah ilerideki derslerde e, yeri gerise geçeceğiz. Kardeşlerim Bedir savaşı Ramazan ayının 17'sinde tahakkuk ediyor. Hicretin ikinci senesinde Ramazan ayının 17'sinde ve Cuma günü gerçekleşiyor. Ebu Davud'da uyarılmış bir hadiste Ali Kadir gecesini eee 17'sinde arayın derken işte o tek gecelerden arayın diyor 17'sinde arayın diyor. Sonra da bu savaşa işaret eden ayet-i kerimeyi tilavet ediyor. iki grubun karşılaştığı gün ayet-i kerimesini tilavet ediyor. Yani e, savaşın Bedir savaşının o güne o günün olduğuna dair açık bir işaret. Evet. 17'sinde bu savaş gerçekleşiyor. Ve 19'unda da sona eriyor. 3 gün boyunca devam ediyor. Alimlerin bu hadislerde, bu muhtelif hadislerin aralarını cem etmesiyle ortaya bu çıkıyor. Netice itibariyle Allah Azze ve Celle'nin yardımı ve Müslümanların zaferiyle savaş sonuçlanmış oluyor. Allahu Teala Bedir'de sebat eden, Bedir'de samimi olan Müslümanları aramızda çoğaltsın. Onlar gibi olmayı, onlar gibi son derece Allah'a ve رسولüne bağlı olmayı ve yardımı hak eden kimselerden olmayı nasip etsin. Yardım Allah'ın yardımı sabırla önce sabır Allah'ın yardımı sebat ile Allah'ın yardımı samimiyetle Allah'a ve Rasulüne bağlantla Allah Azze bizi de öyle ölünceye kadar samimi kullarından eylesin Hada vallahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed subhanaka Allahime ve behendik eşhed en la ilahe l-an ve etubu ileyk